İyi merhabalar. Selamü aleyküm ve rahmetullahi ve berekatu. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu Muhammedin ve ala alihi ve sahbi Muhterem dinleyenlerimiz. Bir bayramı daha geçirmiş bulunuyoruz. Allahu Teala fazlü keremiyle kurbanlarımızı kabul buyursun ve zilhicce şerifenin zikirleri ve faziletli amelleriyle ilgili yaptığımız amelleri fazl-ı kabul buyursun ve bu haram ayın hürmetini muhafaza edenler cümlesine ilhak buyursun amin tabi cülhicce derslerimizden evvel uzun bir hadis-i şerife başlamıştık ve bölüm bölüm birkaç ders yapmıştık hadis-i şeriften devam edeceğiz tabi ayet hadis birbirinden ayrı değil hepsi Allah'ımızın vahyidir biz kulların dünya ve ahiret, saadeti ve için ilanıdır, ilamıdır. Rabbimiz buyuruyor ki Estaizu billah ve tilkel cennetü leti bimâ kuntum te'amelûn. Siz cennete amelleriniz sebebiyle varis kılındınız. Yani cennete bir ağaç dikmediniz, bir tuğla taşımadınız. Ama yaptığınız güzel ameller sayesinde babanızdan kalan mal gibi Cennete kondunuz. Cennet ehlin'e bölen iddia edilecek. Demek ki amelin çok önemi vardır. Allah Teala'nın lütu keremi fazluk keremi olmasa kimse cennete giremez ama cennetteki derecelerin taksimatı amellere göre yapılacaktır. Onun için iman temel gibidir, amel bina gibidir. Yani üzerine bina yapılmayan temeller kapanmaya mahkum olur. Bu itibarla bazı salih amellerden. Bahçeden hadis-i okuduk. Abdullah bin Semura radıyallahu vahih Hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gösterilen ilginç rüyada mi? ki rüyelenbi ay vahyun peygamberlerin rüyası vahidir. Biliyorsunuz İbrahim aleyhisselam İsmail aleyhisselamı kurban edeceği ne dair emri rüyada almıştır. Çünkü Allahu Teala Cebrail aleyhisselama git ona oğlunu kurban etmesini söyle diye Bildirince Cebrail e aleyhisselam ya Rabbi o benim dostumdur. Bugüne kadar benden hep hayırlı haberler almıştır, müjdeler almıştır. Şimdi çok yaşlanmıştır. Böyle bir zamanında bu haberi benim ona vermem nasıl uygun olur? Ben onu üzmek istemem senin. Nasıl buyurursun Mevla'da? O zaman ben onu rüyae tahvil edeyim. Buyurarak rüyasında ona oğlunu kurban etmesi emrini vermiştir. Bu bizim rüyamıza benzemez. Peygamberlerin rüyası aynı ayet gibidir. Bu itibarla Kâinat'ın Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifte de beyan ettikleri vahye dayanmaktadır. Şimdi Kâinat Efendisi neler gördü neler gördü bunların tabi tafsilatları yapıldı. Ümmetimden bir adam gördüm melekler onu yakalamış azaba götürürken abdesi geldi onu onlardan kurtardı. Ümmetimden bir adam gördüm, kabir azabı kendisine döşendi, namazı geldi, onu onlardan kurtardı. Ümmetimden bir adam gördüm, şeytanlar onu çevreledi, kuşattı, Allah'ın zikri geldi. Yani yaptığı zikir, Allah'ın zikri durup dururken gelmez. Senin yaptığın zikir sana yetişir. Başkasının yaptığı zikir de sana yetişmez. Ve ise illa ma Sa'yı gayret gerçi güçtür kâriha. Sa'yı gayret yani çalışmak, amel etmek gerçi güçtür vaka. Kâ, hakikatte e, zikirde zordur, da zordur, abdest de zordur. Ama leysel insan illâ maşa. İnsana da kendi yaptığından başkasının hayrı yoktur. Onun için başkasının yemesiyle sen doyamazsın. Bak sıkıştığın zaman, o zor zamanda efendim e, zikir geliyor, Allah'ın zikri geliyor. Allah'ın zikri sen biz rahat zamanında zikretmişsin. Rahat zamanında yaptığın zikir sana zor zamanında kavuşur. Onun için hadis-i şerifte yani Ya'rifike fişidle buyuruluyor. Rahat zamanında Allah'ı iyi tanın ki yani zikirle, fikirle, ibadet, taatle Rabbine yakın ol ki zor zamanında da o seni tanısın. İşte bu zikir onu onunla, onu onlardan kurtardı. Ümmetimden bir adam gördüm. susuzluktan dili dışarı çıkmış mahşerde siğerleri paralelmiş. Ramazanda tuttuğu oruç geldi. Onu su vardı. Ümmetimden bir adam gördüm. Önünde ardında efendim aş aşağısında ayaklarının altı her taraf karanlık kaplamış. Haç ve ömresi geldi. Yani dünyada hac ve ömre yapmış. O iki amel onu karanlıktan çıkardı. Ümmetimden bir adam gördüm. Ölüm meleği canın almağa geldi. Anne babasına yaptığı iyilik gelerek Ölüm meleğini onlardan, ondan geri çevirdi. Bunları hep anlattım. Yani tabi ki ecelileri yapmaz ama allah Teala da ona göre takdir buyurur. Eğer bu çocuk ana babasına itaatkar olacaksa onun ömrünü şu kadar uzattım diye takdir buyurduğu için bu takdire göre e, ana babasına yaptığı iyilik onu kurtardı. Ümmetimden bir adam gördüm. O müminlerle konuşuyordu onlar onunla konuşmuyordu. Yani mahşerde sıkıntıya düştü. Sılay rahimi geldi. Evet bu kişi akrabayla ilişkisini iyi tutardı. Fakifi Koray'ı yani akrabasından muhtaçları arayıp sorardı. Bunları ziyaret ederdi e, diye e, onların onunla konuşmasını sağladı. Şimdi ümmetimden bir adam gördüm. Halka halka olmuş peygamberlerin yanına ziyarete geliyordu. Her halkanın yanına vardığında kovuluyordu. O sırada ne geldi? Dünyada cünüplükten yıkanması geldi. Bunlar tabi zor işler İnsan bazı yere yorgun olur, zorlanır, darlanır ama bak ne zamanda imtada yetişir. Bu cünürlükle yıkanmak büyük amellerdendir. Elinden tuttu, onu diyor, benim yanıma oturttu hem de. Öbür peygamberlerin halkasından kovuluyorken onu benim yanıma oturttu. Ümmetimden bir adam gördüm, cehenneme düşmek üzere, ateşi görmüş, elinin yüzüne siper ediyor. Ne kadar koruyacak? İnsanın eli yüzünü ateşten ne kadar koruyabilir? Ne el kalır, ne yüz kalır. Ateşe ne dayanır? O anda ne geldi? Sadakası geldi. Sadakası geldi, başına gölge oldu yüzüne, perde oldu. Dünyada yaptığı hayırlar. Ümmetimden bir adam gördüm. Evet, şimdi buraya kadar. Gelmiş idik, Gerideki dersleri özetledik, 3-4 dersi özetlemiş olduk. Sıramız burada. وَرَاَيْتُ رَجْلًا min اُمَّتِي جَاءَتُ زَبَانِيَتُ الْعَذَابِ Cezaahu amru bil ma'ruf ve nehi anil münkeri faste'nqedhu min zalika. Bir adam ümmetimden cebanilere yakalanıyordu. Azap cebanileri Aliyeati 17 Kur'an'da geçti hücre 19 melek. Bunlar çok güçlü kuvvetli melekler. A'la suresinde de zikredildiği üzere. Enestam bin nasiyen nasiyetin kalbi hatırladı. فَلَدُعُنَا دِيَسْا نَدُعُوا زَبَانِيَ Ebu Cehil kendi meclisinin adamlarını çağırsın bakalım. Habibim sana karşı düşmanlıkta. Biz de zebanileri çağıracağız. İşte bu zebaniler çok güçlü melekler عَلَيْهَا مَلَاكَةٌ غِلَافٌ شِدَاد sert tabiatlı, cücseli bir tanesi yetmiş bin kişilik ümmeti tek başına, tek eliyle cehenneme sürüyor, sevk ediyor yetmiş bin kişiyi biz bir koyunu yatıramıyoruz bir de omzunda ateşten dağ taşıyor ateş dağ, volkanlar halt etmiş o omzunda sırtında ona bir şey yapmıyor onu da onların peşine atıyor zebani bu demek Bunlar çok güçlü olduklarını Kur'an bahsediyor allah Teala onlardan merhameti almış acıma işini kaldırmış çünkü üzerine kadar acısa adamın feryadına dayanamaz, parmasından rahatsız olur Mevla onları öyle kalk etti seba kurtulmak zor iş ama ne geldi ne gelecek yaptığın bir şey geldi, ne amel ettiysen o geldi, ne doğrarsan tabağına o gelir kaşığına dünyada bu işler dönüyor bak iyiliği emretmesi ve kötülükten ne yetmesi geldi İyiliği emretmesi ne demek? Birine namaz kıl demiş. Birine oruç tut demiş. Birine haccisini yap demiş. Birine zekatını ver demiş. Yakınlarından başlamak suretiyle. yedikat yabancıya kadar bu denebilir. Usulü ve şartları dairesinde. Ondan sonra kötülükten ne yetmesi ne demek? İçki içene ya haramdır yapma demiş. Zina deneyen ya günahtır yapma demiş. Faizleyene haramdır yapma demiş. Yalan diyene vazgeçirmeye çalışmış. Bu geldi, onu zebanilerin elinden kurtardı diyor ya. Bu ne acayip bir müjdedir. Zebaninin eline düştükten sonra kim kurtulur? İşte bu adam kurtulur. O zaman ben efendim vaaz edemem, ben iyi konuşamam, katip değilim. Böyle demeleri bırakalım. Ne yapalım? E i̇şte bu Lale Gül Efem vasıtasıyla sizlere bu sohbetler ulaşıyor. E sen bu konuları adama anlatamazsan, Adama bu adresi verisin. Dersin ki 88.4 efendim. Frekansından salı akşamı saat 9'da cumartesi akşamı yine dokuzda pazartesi sabahı 11'de hangisini şey dinleyebilirsen mutlaka dinle. Bak orada helal'lar haramlar anlatılıyor. Ahiret azından bahsediliyor. Işte sen o zaman bu konuşmaları ona sen yapmış oldun. Çünkü o bu adresi bilmiyordu. Ama kim delalet etti? Sen. <gülüyor> Hayra yol gösteren o hayrı yapan gibidir. Bak şimdi önümüzde çok tehlikeli geçitler var. Bir Noel felaketi var, tehlikesi var. Yaklaşıyor, millet çamları kesmiş deviriyor. Ya bunlar bize yakışmaz, bizim ümmetimizin işleri değil efendim süslüyorlar püsliyorlar çoluk çocuğa yakın göstermeye çalışıyorlar efendim bütün çoluk çocuk e, hoca tanımaz veli tanımaz alim tanımaz Nuhal Baba tanıyor bu ne büyük bir kültür emperyalizmidir bu nereden girdi böyle de bu kadar içimize işledi e sen şimdi takvim öyle işliyor diye takvimi döndüreyim derken e, tamam 2007 olmuş 2008 ama e, sen buna göre bir Hareket tarzı geliştiriyorsun, ona göre bir yaşam tarzın var. E, Ve lakin sana kim dedi ki evetim Çamkes? Sana kim dedi ki Hindi çevir? Sana kim dedi ki içki iç? Sana kim dedi ki efendim Hristiyanlar gibi bunu kutla? Biz Müslümanlara yakışır mı bu? Bu ne büyük felakettir. Ama şimdi kim dese ki efendim birine ya bak kardeşim yılbaşı gecesi diye kalkıp içki içme, kumar oynama, zina yapma. Efendim bu Hristiyanlara benzemek maksadıyla böyle dolmalar, hindiler vesaire değişiklikler hayatında yapma bunu dese bir kişi de bundan etkilense onun sözüyle amel etse bak o adam kurtuldu. Demek ki senin yaptığın nasihatın iyiliği emredip kötülükten ne yetmenin tesir edip etmemesini de Mevla şart koşmuyor. Ya yaptın mı? Sen vazifeni yaptınsa Mevla Tesirini kalk eder. Kalk etmezse de seni mesul etmez. Yine de senin kurtuluşuna bunu vesile eder. Çünkü sen vazifeni yaptın. Bizim bu vazifemizdir. Le temrurun ne bil mutlaka iyiyi emredeceksiniz. Meşru şeylere emredeceksiniz. Teşvik edeceksiniz. Le tenevnü alil mutlaka kötülükten ne edeceksiniz? Haramlardan, günahlardan sakındıracaksınız. Evlevseli tanallahu aleykum şirarukum. Feed'u khiarukum bu vazifeyi ihmal ederseniz Allah en kötülerinizi başınıza musallat edecek. O zaman en iyilerinizde dua etse dualarını kabul etmeyecektir buyuruluyor. Bu çok büyük bir vazifedir. Felah ve saadetimiz, ebedi kurtuluşumuz buna bağlıdır. Ey Muhammed ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem içinizden bir ümmet olsun. Bu, bu havadan inmez yerden bitmez yani oldurun oluşturun yetiştirin onların işi sadece hayra dine davet olsun iyiliği emretsinler kötülükten ne yetsinler işte efendi azilerimiz hacı muhamd efendi üstadımız devamlı bu hati kerime ile yola çıktı senelerdir bu hizmeti yürütüyor bak ne diyor hoca cemaat ediyor bu öyle efendim memur zihniyetiyle olmaz efendim kıl beşi kur, başı zihniyetiyle olmaz bu neme olmaz bu neme lazımcılıkla olmaz bana neyle olmaz. Bu nedir? Bu müdahale sanatıdır. Ne Nasıl bir müdahaledir bu? Zorlayarak değil. Ama tabii ki önündeki insanın tehlikeli geçitleri onu anlatarak, acıyarak, acıdığını hissettirerek. Aksi takdirde nasıl olacak yani ama bir adam uçuruma doğru gittiğini gören bir adam nasıl rahat oturacak? İslam o takdirde farz namazı bile bozmasını emrediyor. Bir insanın aman uçuruma gittiğini görürken efendim namazı bitirene kadar onu kurtaramayacağını anladığı takdirde farz namazı bile bozup amaayı kurtarmasını emrediyor o namazı bozmasa da ama uçurumdan yuvarlansa o namazdaki günahkar olur e şimdi bu durumda ne demek İnsanlar ahireti bilmiyor azap bilmiyor cehennem bilmiyor öldükten sonra neyle karşılaşacağını duymamış bu insan ne yapsın zavallı biçare yani? cinnet getirmiş adam köprüye çıkmış kendini atmak isteyen gibi kendisini kurtarmak isteyenlere saldırıyor Onlara yumruk atıyor, hakaret ediyor, sövüp sayıyor. Ama hiçbir zaman o polis kardeşlerimiz ona kızmıyor. Sen bana ne sövdün lan bir yumrukta benden deyip de köprüden aşağı atmıyor. O kadar sövgüye, hakarete, bazı kere sarhoşlarla karşılaşıyorlar. Kaç kere de biz köprüde böyle tıkandık gördük yani bu manzaraları. Onlar yine ne kadar iyi davranarak tabii en vazifelerini yapıyorlar hem memuriyet vazifesini hem insaniyet vazifesini yapıyorlar tabii ki şimdi bu adam aklı başında değil ama yarın başına gelince hayatını kurtarma vesile olanlara duacı olacağını biliyorlar ya aynı bunun gibidir adam şimdi bana vaaz der benim karnım tokoştur eder hoca gidişini eder hakaret de edebilir dayak da atabilir Nuh Aleyhisselam 950 sene dayak yedi yani peygamberlerine efendim, hakaretlere maruz kaldılar Delidendi, büyücüdendi büyücü dendi. Neler dendi? Efendim. Ama onlar Allah'ın verdi kavmi Ya Rabbi kavmi iddiate erdir. Çünkü onlar bilmiyorlar diye duacı oldular. Evet. Onun için enbiya çekti bu derdi sen de çek diyor. Peygamberler çekti bu, bu yükü, bu derdi. Sen de bu derdi çek. İşte bunun içindir ki biz ne yapacağız? İyiliği emredeceğiz. Kötülükten ney edeceğiz? Elimiz dilimiz erdiği kadar. Ama Hoca Efendi benim üslubum sert, nasihatı beceremiyorum veyahut da senin söylediklerin kafama kalmıyor adam bana bir soru sorsa cevap bulamıyorum diyenlere de biz en güzel adresi söylüyoruz işte bak bu vesilelerle efendim size Lale Gül Efendim'den ulaşılıyor siz ne yapacaksınız bu frekansı öğreteceksiniz bir de birbirinizin arkasını arayacaksınız unutuyor insanlar şehir hayatı çok yoğun e, ne yapacaksınız bir mesaj çekerek efendim e, bir telefon açarak Herhangi bir ulaşma vasıtasıyla, ulaşım sağlayarak onların da bu dersleri dinlemesine yardımcı olursanız en azından ne oldu? Kaç kişiye sebep oldun bu sohbetleri dinlemesine? Sen ona o iyilikleri emretmiş oldun? Kötülüklerden ne yetmiş oldun? Tabi bir de vardır hanımına karşı vazifen, çocuğuna karşı vazifen tabi bunlar ayrıdır. E tabi namaz kılmayana kıl demek, hele senin yönetimin altında bulunanları namaza teşvik etmek yaptıkları günahlardan engellemeye çalışmak. Bunlar tabii hadi aç radyoyu da dinle diyerekten de hepsi bitmez. Her, her vazifenin kendine göre bir efendim e, sahası vardır. Velakin ben size kolay yolları öğretiyorum. Bunlar kolay yollar. İşte en zor zamanda iyiliği emredip kötülükten ne etmesi gelir adamı kurtarır. Onun için şimdi bak önümüzde böyle bir tehlike var. Hristiyanlara benzemek çok büyük tehlikedir. Allahü Teala nehy Fela <gülüyor> şirk koşanlara İsa aleyhisselam Allah'ın oğludur diyen bu Hristiyanlara Meryem Allah'ın hanımıdır diyen zalimlere azıcık dahi meyletmeyin azıcık fetemassekumun <gülüyor> sonra onları yakacak ateş size de dokunur. Ne lüzumu var gavurun ateşine ortak olmaya? Ya? Ne lüzumu var Allah'a ortak koşanların yanacağı cehenneme burnunu sokmaya? Ve mâ min dûnillâhi min evliyâ, semmâ Ayet bu Sonra sizin Allah'tan başka dostunuz, yarınız, yardımcınız kalmaz. Başkaları size yardım edemez. Ben de yardım etmediğim zaman cehennemi boylarsınız. Ateşte yanarken kimse sizin gözünüzün yaşını silemez. 5 paralık keyif için, zevk için, eğlence için Hristiyanlara benzenir mi ya? Menteşe be kavmü Kim bir topluluğa benzerse o onlardandır buyurdu. Ben keslevo sevade kim bir toplumun kalabalığını, karartısını artırırsa onlardandır buyuruyor. On kişi, bir kişiden yanına gitti mi on bir işte. Onları on birinci yapan da o da onlardan oluyor. Bunun gibi iyi düşünelim, iyi anlayalım. Başımıza azap gelir, fela gelir, felaket gelir. Ben size bu hakikatleri duyuruyorum. İsa Aleyhisselam havalilerle beraber bir kariyeye uğradı. O kariyeden geçerlerken baktılar ki umumi bir felakete maruz kalmışlar. Kasap dükkanında, manav dükkanında her herkes olduğu yerde ölmüş kalmış. Hepsi birden olduğu için, öldüğü için, bu azap toptan olduğu için kimse kimseyi gömememiş. Bu sefer Aleyhisselam yanındakilere buyurdu ki, bak bunlar gazab ilahiye çarpılmışlar. Dediler ki, ey Allah'ın peygamberi, sen Allah'ın elçisisin. Mevla'ya sorsan da, bunlar ne günah yapmışlar acaba? Bize de ibret olsa. İsa aleyhisselam Mevla'ya müracaat edince Rabbimiz buyurur ki şimdi gidin. Gece karardığı zaman gelirsin. Bu yatanlara seslenirsin. Onlar sana cevap verirler. Biliyorsunuz ki İsa aleyhisselam'ın zaten ölüleri diriltme mucizesi vardı. O belli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de Buhari hadisinde geçti üzere Bedir'de kalıp çukuruna doldurduğu bu Ceyl'lerin başına gelip de ya İnna wajadna ma waadana Rabbuna hakka. Feh la wajadtum ma waada Rabbukum hakka? Biz Rabbimizin bize verdiği yardım sözünü hak bulduk. Siz de Rabbinizin size verdiği azap sözünü hak buldunuz mu? diye seslendiği zaman Hazreti Ömer radıyallahu anh, o zamana kadar bu hususta malumatı olmadığından Keyfe tukellimü's-sâden bile arvâh Ya Resulallah, ruhsuz cesetlerle mi konuşuyorsun? Efemiz Ma antum bi esma alimul makulun. Ey Ömer siz yanımda ayık uyanık dinliyorsunuz ama onların birinden daha iyi duyamazsınız. Onlar şu anda sizden iyi duyuyorlar. Yani kabirdeki duyma, e, görme, duyma işi sadece evliya'ya mahsus değil. E, kafir bile e, kabirine gelene gideni, başına geleni duyuyor, işi diyor. Hal böyle olunca İsa Aleyhisselam'ın da bu mucizesi tecelli ediyor. Gece geliyor karanlıkta. Ya ehlel-karyeti ey memleketin halisi. Deyince, diye hitap edince, nida edince bir ses geliyor. Lebbeyruh Allah. Ey Allah peygamberi, buyur. Ma'a soruyor. Ne oldu size? Başınıza gelen bu neydi? Cevap, bitna fil afiyeti ve asbahna fil haviye. Dün gece yedik, içtik, eğlendik, oynaştık, afiyetle geceledik, sabaha kendimizi cehennemde bulduk, azabı boyladık. Niceleri böyle, geceleri şakrak geçenlerin sabahı azap olur, husran olur. Allah'ın azabı bir kavmin sahasına çöktüğü zaman o uyarılanların sabahı çok fena olur allah Teala öyle buyuruyor. فَيْدَا نَزَلَ بِسَاحَةِ فَسَاءَ sabahul الْمُنْذَر۪ينَ Bak uyarılıyoruz. Allah'ımızı kızdıracak işler yapmayalım diye ikaz ediyoruz. Biz de uyarılmış toplumlarız. Ve azap çöktüğü zaman uyarılanların sabahı fena olur. Ocaklar çöker. Helak toptan gelir. Günah yapmasa da onu seyredene de gelir. İzleyene de gelir. Sevene de gelir. Razı gelene de gelir. Estağfurullah. Ayet okuyorum. Bak hep ayet okuyorum. Hiç kafadan bir şey konuşmuyorum. Vetta neden öyle bir azaptan sakının kollayın kendinizi ki? La tusi benn İçinizden sadece günah işleyenlere vurmaz. Ya seyredenlere de vurur. Neme lazım diyenlere de vurur. Bana ne gitsinler cehenneme. Ben namazımı kılarım, zikrimi yaparım, kimseye karışmam diyenlere de vurur. Valamunne Allah dediği durak. Bilin ki Allah'ın azab çok şiddetlidir. Yapmayın bunu. Dayanılmaz Allah'ın azabı. Bizim veli nimetimiz, bizi yediren, içiren, besleyen Allah'ımız, her nimetimizin sahibi ya. Niye Rabbimizi kızdıracak işler inadına yapacağız ya? Ona ortak koşan, onun, onun gazap ettiği, lanete çarptığı milletlerine niye teşebbü edeceğiz? Niye benzeyeceğiz? Ne eksiğimiz var? İslam bizi neden geri bıraktı ya? Bayramımız mı yok ya? Günümüz mü yok? Gecemiz mi yok? Kutlayacağımız, sevineceğimiz, ferahlanacağımız, davet ziyafet vereceğimiz, yiyip içeceğimiz Efendim toplanacağımız meşru şekilde zevkleneceğimiz, eğleneceğimiz, İslam müsaade ettiği şekilde efendim şenlik yapacağımız gün mü yok ya? Şu kadar mübarek günler, geceler, şu kadar bayramlar bak daha yeni geçti. Mübarek kurban bayramı ya. Ne kadar mutlu olduk elhamdülillah. Kurbanlar kesildi, fakirli, fukora bayram etti. İslam'ın merasimleri böyle. Maddi manevi faydalar içeriyor. Onun için Rabbimizin azabına kendimizi namzet etmeyelim, arz etmeyelim, hedef etmeyelim bela aramayalım, rahmet arayalım Rabbim rahmet etmek için bahane arıyor biz de o bahanelerden birine sarılalım bu sefer İsa Aleyhisselam sordu peki sizin günahınız neydi? o cevap veren dedi ki dünyayı çok sevdik bu dünya şükürlü hatıya bütün hataların başı dünya sevgisidir içki içen dünyayı sevdiği için içiyor çünkü dünyayı sevmesi ya ahirette nasıl olsa ne şaraplar var dese iştahını ahirette saklasa dünyada içmez zina eden peşin zevklere aldanıyor meşhur daireden çıkıyor ya bu ahirette bu kadar allah Teala huriler vaat ediyor Kur'an dolu ayet ya mesela biraz sabret dünyada da helalından evlenmeyi serbest etti ne olacak? He, peşincilik işte bu peşin sevgisi var ya dünya sevgisi işte odur ki adama faiz edir diyor, yalan dedirtiyor rüşvet yedir diyor. Bütün hangi günahın arkasına ara bakalım dünya sevgisi, dünyayı sevmeyen ahirete göz diken, ahireti kazanmayı hedefleyen adam günaha niye düşsün ya Önünde sonsuz hayat var, ebedi ahiret var. Aa, gidiyoruz işte. Yaşadığımız kadar daha hangimiz yaşayacağımızı biliyoruz. Bitti bitiyor ahirete gidiyoruz. Sonsuz diz boyu nimet var. Ama sen dünyayı peşini sevdiğin için günaha düşüyorsun demek. Bu itibarla dünyayı o kadar sevdik ki diyor o kişi anlatıyor, ruhlardan biri konuşuyor. Zaten esas insan ruhtur, konuşan gören ruhtur. Ceset kalıptır alettir yani, iskelettir ceset cesette bir şey yok İnsan uykuda niye göremiyor niye konuşamıyor, niye duyamıyor halbuki canlıdır ama ruh bedenle irtibatı kestiği için uykuda bütün duyuları, duyguları biliyor, onun için beden onun aletliğini yapıyor yoksa işitmek, duymak bütün havas e, duyuların vasıfları ruhun sıfatlarıdır, ne anlatıyor o diyor ki dünyayı nasıl sevdik, çocuğun anasını sevdiği gibi sevdik o çocuk anasına nasıl efendim yapışır, boynuna dolanır, nasıl sarılır onu bırakmak istemez. Hatta anası onu döver, yine anasına sarılır. Tokatı yer yine anasından yine ona sarılır. Hatta hala anne diye ağlar. Ya insan da kızıyor, ya anandan yedin tokatı bari baba diye ağla da ben biraz kucak açayım sana yok. Çocuk yine anne diye ağlar. Yani o anasına doğru gider. İşte dünyada bizim anamız gibi olmasın. Ne demek? Ya bu kadar afet, felaket, fitne, bela açıyor başımıza. Bunun sevgisi yüzünden bu kadar günahlara düşme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Biz yine efendim varsa dünya yoksa dünya ahiret veresiye şimdi ne olur ne olmaz ben en peşini kaçırmayayım. Kafa bu? Akıl mantık mıdır bu ya? Önümüzde kesin bir istikbal var muhakkak. Zerre kadar şüphe yok. Zaten zerre kadar şüphesi olan iman yok. İmanı olana da sözümüz yok. Bizim muhataplarımız sizin gibi imanlı yandaşlarımız, kardeşlerimizdir. O zaman biz neyi düşüneceğiz? Hesabı neye göre yapacağız biz? Ahirete göre yapacağız. Burası bir durak, bir uğrak yeridir. Bir, bir anlığına durak, uğrak bir yere uğradın, bir istasyonda durdun, bir benzincide durdun, bir mola verdin yarım saat, bir saat. Orada insan yani efendim, oturup kalkmaya, çadır kurmaya kalkar mı ya? Telametten yolunu bitirmeye bakar. Dünya bu. Onun için biz dünyayı çok sevdik diyor, çocuğun anasını sevdiği gibi ona yapıştık diyor. Bütün günahlara tabi müptela olduk. Her şeyi dünyadan efendim aradık. Dünyada tatmin olmanın yollarını aradık. Efendim belayı bulduk diyor. İsa Aleyhisselam soruyor. Peki niçin tek sen cevap veriyorsun? Bu kadar herkes ölmüş burada. Diyor ki ben bunlardan değildim. Aslında dün gece misafir oldum. Fakat aynı eğlencelerde kutlamalarda katıldım. Onları saran bela felaket seher vakti Bana, beni de içine aldı. Böylece şu anda ben cehennem çukurunun ağzında çengelle asılıyım. Onlar aşağıda yanıyorlar. Fakat ben tam kapaktayım. Bilmiyorum dışarı mı çıkarılacağım, aşağı mı itileceğim. Ben de durumumu bilmiyorum. İşte bak kim kime benzerse ondandır anladın mı şimdi? Kim kimin kalabalığını artırırsa onlardandır anladın mı şimdi? Mene habbe kavmen alâ amâlihim husibe yevmel kıyâmeti bihisâbîm benim bir amaliyim. Kim diyor bir toplumun yaptığını yaparsa demiyor. Dikkat. Kim bir toplumun yaptığını severse benim serse diyor. Yaptıklarını, yaptığı fiilleri, icraatları severse benim serse. Hatta kendisi yapamayıp da özen çekse de böyle çekse de ya görüyor musun? Biz de işte hacılık, ocaklık yüzünden yapamıyoruz ama millet ne güzel eğleniyor ya keşke biz de böyle hür olsaydık, özgür olsaydık bunlar gibi yapsaydık. Gördün mü şimdi? Günah yapıp da pişman ol. Oğla olan bundan iyidir. Günah yaparken ya bu haramdır günahdır. Allah kurtarsın ama düştük içine diyen bu öbüründe iyidir. Hiç günahı yok görünüyor. içinden efendim günahkarların amellerini seviyor. Bu çok acayip bir hadis. Kim bir topluluğun yaptıklarını severse kıyamet günü onların hesabıyla muhasebeye tutulacak. Yani aynı onun önünde de onların defteri açılacak. Adam defterde bir bakacak. Ya Rabbi ben bunları yapmadım. Ben hiç geçmedim. Kumar oynamadım. zina etmedim e bana bunlar yazılmış Mevla bulacak sen bunları sevdin beğendin, benimsedin, özümsedin keşke yapabilseydim dedin aynı defter hesabınız bir onların yaptıklarını yapmasa da diyor burası da daha bir acayip bir şey yani sen onların eğlencelerini seyredersen sen onlar gibi eğlenmiyorsun, hiç içmiyorsun, kumar oynamıyorsun, zina yapmıyorsun ama o programları izliyorsun, izliyorsun e bir de beğeniyorsun Efendim, zevk alıyorsun, e ne olacak işte kıyamet günü aynı hesapla muhasebeye tabi tutulacak ve onlarla birlikte haş olacak buyuruluyor. Turun fecaattir, felakettir. Onun için biz sizi uyarmak zorundayız. Bu vesileyle size iyiliği emrediyoruz, kötülükte ne ediyoruz? Sizin de çevrenize bu hususta davetçi olmanızı istirham ediyoruz. En azından bu kanallara insanları kanalize etmenizi, bak şunu dinle şunu dinle demeniz, bak Noel'le ilgili bir sohbet kasetimiz var. Noel felaketinin getirdikleri e bu şimdi tabii ki bu sohbeti burada radyoda her dakika bu konuşulmuyor. E bunu şimdi içini kaçırırsın bir daha şey olmaz zaten birkaç gün kalmış. Bunu arayın. Bu Noel ile ilgili konuşulan konuları, ayetleri, hadisleri, ilimleri bunları millete dağıtın, dinletin, herkese ulaştırın. Yapacağınız çok iş var kardeşim yapacağımız çok iş var. Bir kişiyi daha kurtarmaya bakalım ya. Bizim vazifemiz var. Bak zebaniler yakaladığı zaman da bizi kurtaracak bu. Yoksa teslim ederler bizi. Azaba teslim ederler bizi. Gözümüzün yaşını silmezler. İnlememize acımazlar. E niye sen dünyada bu kadar fırsat buldun da kimseye karışmadın? Şu hadis-i şerif ne kadar korkutuyor. Yukşaru yawmul kıyameti. Nasun min Ala suratil vel ve Kıyamet günü benim ümmetimden bir takım insanlar Mahşere insan kılığından çıkmış vaziyette maymun ve domuz şeklinde çıkacaktır. Aman ya Rabbi! Bunlar ahır zaman ümmetinden. Bunların günahı neydi ki acaba maymuna domuza dönmüşler? Bak günaha bak! Sen de zannediyorsun ki ya babasını mı asmış? Anasını mı kesmiş? Öyle ya bu Niye yapmış da bu adam bu belayı bulmuş? Ama ne buyurun? Günahkarlara yağcılık yapmış. Ne melazımcılık yapmış? elinden dilinden geldiği halde yapma etme kardeşim dememiş. Bu ne gibi? İşte gözü kapalı kör, amanın, gözü bağlı adamın uçuruma giderken elinden tutmayan zalim ve gattar kimsenin yaptığı efendim ne kadar bir felaketse bu da ondan aşağı değil. Çünkü cehenneme doğru giden. Bu ameller insanı ya cennete götürür ya cehenneme götürür. Yaptıklarımızla biz ahirete gidiyoruz. Amelimizle çukurumuza ineceğiz, mezarımıza ineceğiz. O zaman bu adam öyle bir hamlede ki haramda kendi hamamı ne Haram ateşin ta kendisi. Adam ateşin içinde ama kendini plajda zannediyor. Cehennemin ortasında kendini hamamda zannediyor. E benim keyifte zannediyor. Bilmiyor. Günahı sevabı bilmiyor. Ahireti anlamamış. Bu sefer ona acımak bize düşer. Bilenlere düşer. Sen bunu biliyorsun. Niye bildirmiyorsun ya? bırak ya cehenneme bu zaten hiç sevmiyorum bu adamı bozuk adam denir mi ya ama efendim düşsün de, de bir gülelim denir mi İşte böyle zalim ve katlar olanlar namaz kılmıyor cehenneme gidiyor bir vakit namazdan seksen sene bir vakit namazı kazaya bırakıyor 80 sene azapta kalma efendim tehlikesiyle karşılaşıyor bir vakitten e bunu adama demezsen ne olur Bunlar merhametsizlik değil mi bu vicdansızlık değil mi ya ben nasıl gemiyi kurtaracağım ya? Ben kılmakla nasıl kurtaracağım? Sana kıl demezsem. E ben haramdan kaçıyorum, Hristiyanlara benzemiyorum, Noel kutlamıyorum. E, Ama sen kutluyorsun, hazırlanıyorsun şimdi. E Sana yapma etme bak, Müslümanların e, adetlerine uymuyor bunlar. Bunlar bize gelmez. E desen ne olacak? E tabi güzel vaazlar lazım. E, hikmetli sözlerle, ikna edici delillerle yaklaşmak lazım. O yüzden size diyoruz ki tabii ya bu Noel kaseti gibi bunu mutlaka dinleyin dinletin çünkü orada mesela bayağı bir malumat vardır siz onları aktaramayabilirsiniz kafanızda. Ondan sonra burada bak konuşuluyor bunun tekrarı vardır. Bunun tekrarı efendim pazartesi günü veriliyor. Saat 11'de. Ona da bir milleti teşvik edebilirsiniz. Tam e, tehlikenin arefesinde insanlar bir kişi tevbese, bir kişi sizin davetinizle, teşviğinizle dinlese kazandınız ya. Ve yahdiyallahu raculen vahidan hayrun min humur-in buyurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem damadı Hazreti Ali Efendimiz, "Ey Ali, senin sayende Allah bir kişi hidiyete getirse, hidayet yaratacak ancak Allah'tır. Yola getiren ancak Allah'tır. Ama seni sebep eder. Ama seni sebep ettiği zaman da o senin hayra vesile olman Kırmızı develerden de senin için daha hayırlıdır. Kırmızı develer Arapların enfes malı, en kıymetli mal. Şimdiki son model jiplerin hepsi senin olacağına bir kişi seninle, senin vazından, davetinle, teşviğinle yola gelsin. Onun için çok kazanılacak yerdeyiz. Çok da kaybetme tehlikesinin arefesindeyiz. Bu dünya öyle bir yerdir ki insan ya ebedi saadet kazanıyor ya ebedi şekavet kazanıyor. Burası yemek, içmek, eğlenmek bakımından on kuruş etmez. Her zevki belalıdır. Her sevinci kederlidir. Her sarahlığın sonu sıkıntıdır. Bura karışıktır. Önümüzde ahiret var. İşte ama dünyanın önemli yönü hangisidir? Yemesi, içmesi, evlenmesi, keyfi, zevki değil. Ya ahireti kazanma yurdu olmasıdır. Ahiret buradan kazanılması hasebiyle dünya ahiretten de değerlidir. Cennet çok kıymetli ama kazanılan yer burası. O zaman dünya çok muteber bir yer. Her yaptığımız, konuştuğumuz, dinlediğimiz, hesaba çekileceğimiz amellerimiz bize ya cenneti kazandıracak ya cehennemi kazandıracak. O zaman bu fırsatları değerlendirelim. Allah'ın haram ayında, mübarek zülhiccainde. Ya haram ay ne demek? Külahlar katlanıyor. <gülüyor> kendi nefislerimize zulmetmeyin. Günah işleyen kendi canına kıymış olur canını cehenneme atmış olur, azaba satmış olur. Mevla buyuruyor, bunlar haram aylardır. Haram demek yasaklı, Allah hürmetli kıldı. Hac ayı bu bak, Arafat'a çıkıldı, mumbarek ayda. Minalar, müzdelifeler, bütün hocacı ad-i kiram, Allah'ın menasiki icra edildi, ifade edildi. Bu ne büyük aydır bu. Onun için iyiliği emredeceğiz, kötülükten nehyedeceğiz, edeceğiz, sönerlik faaliyetlerine dikkat edeceğiz. Ya bu Noel babalar bilmem neler, bir taraftan hocalardan soğuturken, soğuturlarken, hocalardan nefret ettirirlerken din adamlarını öcü gibi gösterirlerken öte taraftan da papazları evimize kadar soktular, çocuklarımızın koyuna kadar oyuncak oyuncak boncuk moncuk getirdi diyerekten Noel Baba denen papazı ne yaptılar? Meşrulaştırıyorlar. Bunlara dikkat edeceğiz. Bak, sonra vatanımıza sıkıntı gelir. Vatanımız, milletimiz ne halde? İslam vatanları ne halde? Millet açlık sefalet içerisindeyse bu projelerinin belası uğursuzluğudur. Bizim dostumuz Allah'tır, Resulüdür ve inananlardır. Bak, biz bu vatanımızı muhafazaya uğraşıyoruz. Bunları niye düşünmüyorsunuz? Bu kadar şehit veriyoruz, bu kadar üzülüyoruz, bu kadar ağlıyoruz, rahmet okuyoruz. Niye şuursuzluk yapıyoruz? Bak, bu şehitlerimize üzülüyoruz malem. Bunları bu şehit eden, bu teröristlerin arkasında da bütün oyunlar nereye dönüyor? Zincir nereye ekleniyor? Bunların arkasını ardını niye görmüyoruz ya? Adamlar bize böyle oyunlar kurmuşlar, bizi ne perişanlığa sokmuşlar, biz de onların bayramını, merasimini kutlama kalkıyoruz. allah Teala bizi uyarıyor, bize duyuruyor. Yapmayın, etmeyin kullarım. Onun için iyiliği emretmek lazım. Kötülükten neye etmek lazım ki? Vatanımız bölünmesin. Allah'ın azabı, gazabı geri dönsün. allah Teala iç savaştan, dış savaştan muhafaza etsin. allah Teala askerimizi, polisimizi muhafaza buyursun. Bu haramlar kalkarsa, bu uğursuzluklar kalkarsa, bu melanetler kalkarsa, bu Yahudi Hristiyan özentisi kalkarsa, rahmetler gelir, huzur, saadet gelir. Böyle düşüneceğiz. Biz bu vatanda, bu cennet vatanı bize emanet ettiler. Şehitlerimiz, gazilerimiz, e bunlar efendim biz burada rahat ibadet edelim, İslam'ı yaşayalım diye bize bıraktılar bu vatanı. Fetettiler buraları ya. E şimdi kalksalar bu manzaraları görseler şaşırmazlar mı ya? Burası neresidir? Bu ne diyarıdır? Bu, bu yurtta bunların ne işi vardır? Efendim, alenen efendim teşvik edilmesi, bütün da bunların süs olarak millete teşhir edilmesi, tezin edilmesi, Müslüman mahallesinde salyangoz satılmasının ne manası vardır? İyiliği emredeceğiz, kötülükten ney edeceğiz. Bu suretle azap zebanileri gelse de Allah bizi bu nasihatlerimiz sayesinde kurtaracaktır. Bu çok önemli bir meseledir. Onun için İmam-ı Rabbani Kudüs-ü Ruhsami Hazretleri'nin Beyan-ı Betir'e Mektubat isimli eserinde bir komşum vardı diyor. Bu komşum ne yapıyor? Efendim Hintlilerin, Hinduların o zamanki İneğatabanların işte bayramlarında onlar boyalı pilav pişiriyorlar. Ee, kırmızı, işte, işte safir zafer anlamı nedir? Karıştırıyorlar. Böyle bir pirinçler, pilavlar yapıyorlar. Şirk bayramlarında bu da onlar gibi pilav pişiriyor, yiye içiyor. Başka bir şey yaptığı yok onlara benziyor. Bu komşum diyor Müslüman. Vefat edeceğinde beni çağırdılar. Komşuluk hakkı var gittim. Ziyaret ettim. Bir de baktım ki ne göreyim? Damarları şişmiş, suratı mosmor olmuş. Gidiyor ama gidişatı iyi değil. Dedim kalbine bir teveccüh edeyim. Yani kalbine baktım ki efendim iman nuru ne durumdadır? Baktım ki Allah dostları kalbe bakar. Allah dostları kalplere girerler. Allah Teala onlara feraset vermiş. İttekû firasetel mü'n feynir yanfuru bin nurillah. Tirmizi hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Müminin ferasetinden sakının çünkü Allah'ın nuruyla bakar. Allah'ın nuruyla bakana bir şey gizli kalmaz. Baktın gidiyor kalbinde efendim e, iman nuru pırpır ediyor söndü sönecek mum gibi karanlıklar üzerine istila atmış. Ne yapayım komşuluk hakkı var bir teveccüh ettim. Teveccüh ne demek? Kendi içindeki depoladığı feyizlerden, manevi hallerden bir kısmını ona yansıtma yoluyla, aksettirme yoluyla o karanlığı dağıtma hareketi, faaliyeti. Teveccüh et, Bu Allah dostlarının yapabileceği bir iş. Bir teveccüh ettim diyor. Zerre kadar bir karanlık açamadım diyor. Bir daha teveccüh ettim diyor. Mevlana'ya müracaat ettim. Ona bir nur yansıtmaya çalıştım. Yine kalbindeki nuru takviye edemedim. Üçüncüde artık ümidi kestim. Dedim ya Rabbi acaba bende mi bir kusur var? O zaman bana ilham edildi. Nida edildi ey imam. Senin teveccühlerinde bir kusur yok. Sen bu teveccühlerini dağlara yapsan, senin bu teveccühle dağları yerinden kaldırırım. Ama bu adamın kalbindeki karanlık normal günahlardan değil. Şirk merasimlerine istirakten ve onlara benzemekten dolayı olduğundan, bu ağır bir karanlıktır. Senin teveccühünü de kaldıramaz bunu diyor. Übedi kestim diyor öylece, ziyaretten ayrıldım. Sonra da haber geldi, vefat etti. Bu sefer... Ne yapayım şimdi bu durumda yani cenazesine gideyim mi gitmeyeyim mi komşuluk hakkı da var istihare yaptım. İstiharede buyuruldu ki imanını kurtardı. Zor kurtardı. Cenazesine gidebilirsin. Demek ki yine imanını kurtardı ama bak ne kadar zorlandı. O da İmam Rabbani gibi Müceddid-i Elfesani'nin teveccühleriyle. Bizi kim kurtaracak? Bize kim teveccüh edecek? Bize kim imdede edecek? Bizim kalbimize karanlıklar sardığı zaman Son nefeste şeytan başımıza musallat olduğu zaman, iman nuru sönmeye tuttuğu zaman Allah muhafaza bir sönecek olsa hepsi o zamana kadar yaptığın ameller boşa gitti. itibar sonadır. E imanı tehlikeye sokacak işler niye yapıyoruz ya? Bak koca imam-ı Rabbani teveccül adam kurdulduk. Hepimiz imam-ı nerede bulalım ya? Madem öyle bu karanlık işlerden uzak duralım. İmanımızı tehlikeye sokacak işler yapmayalım. Şirk merasimlerine karşı duralım. Hiçbirine katılmayalım, kutlamayalım. Milleti de uyaralım, imanımızı Allah'ımıza emanet kılalım ve birbirinde uyandıralım, uyaralım ki azaba düşecek olsak da bu nasihatlarımız kar etsin, elimizden tutsun, bizi helas Sizi Allah için seviyoruz, Allah için kardeş biliyoruz. Bu kardeşliğin gerektirdiği bir vazife de birbirinin iyiliğini istemek, birbirinin kötülüğünden sığındırmak, sakındırmaktır. Bu itibarla sizlere diyeceğimiz şudur ki, inşallah bu Noel felaketiyle ilgili konuşma, 31 Aralık pazartesi akşamı saat 22'de radyomuzda yayınlanacaktır. 88.4 Lale Gül FM'de yayınlanacaktır. Bu itibarla tam insanlar e, saat 12 deyip de efendim haramlara, günahlara batmadan önce Hepimiz seferber olalım, bu iyiliği emredip kötülükten nehyetme vazifesini yapma niyetiyle ve mahşere maymun domuz suretinde çıkan ne bana bananecilerden olmamak için böyle güzel bir şuur ve niyetle bütün insanları uyaralım, duyuralım, hepsini bu sohbetin başına kitleyelim. Ne kadar insana dinletirecek o insanlar o gece bir günah ve harama düşmemelerine bir sebep oluruz bu itibarla hepinize bunu bir vazife olarak veriyorum ben de vazifeliyim siz de vazifelisiniz hepimiz Allah'ın kuluyuz memuruz ne yapacağız 31 Aralık akşamı millete hemen şimdiden duyuralım ta ki efendim, bir kişiyi daha bir günahtan kurtarmaya çalışalım güzel bir sohbet olacak inşallah hepiniz dinlersiniz istifade edersiniz ve insanların da iddiatine vesile olursunuz bu vesileyle Hepinizin insanlara uyarıcı olmanızı, hidayetçi olmanızı, davetçi olmanızı ve davetlerinizin tesirli olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum ve sizleri Rabbi'me emanet ediyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve rakaat. İtibar haber.